şeytan-ı ረҗীম rahim elhamdülillâhil vâhidil kahhâr ve's salâtü muhtar ve ala ve eşhâbihil ethhar ve alâ cemîl enbiyâi vel murselîn kıymetli kardeşlerim Hz. İbrahim'in hayat defterinin sayfalarını beraberce çeviriyorduk kaç haftadır eğer kabul buyurursa o büyük peygamber onun medresesinin talebesi olmaya gayret ediyorduk. Eğer yine kabul buyurursa bugün o medresede mezun olacağız. İnşallah o bize verir icazetnamelerimizi. Onun elinden alma gibi bir büyük şerefe nail olabiliriz beraberce. En azından onun mesajlarına sahip çıkma adına bir sorumluluğu ortaya koyarız da Nemrutların çok olduğu şu zamanda ve zeminlerde İbrahimvari duruşları ortaya koyma gibi bir güzel amelin sahipleri olmuş oluruz. Allah hepimize bu noktada yar ve yardımcı olsun ve bizleri böyle bir güzel niyetten bu niyetin arkasından da güzel amellerden ayırmasın inşallah. 12 derstir Hazreti İbrahim diyoruz birçok şey öğrendik tekrara gerek yok. Bugün son dersimiz Hazreti İbrahim'le alakalı 13. dersimiz çok önemli bir konu olarak dua meselesini Hazreti İbrahim'den öğrenmeye çalışacağız. Tevhidi öğrendik, tevekkülü öğrendik, mücadeleyi öğrendik. Çok şey öğrendik tekrar burada saymaya gerek yok ama bugün işin nihayetinde dua gibi bir müminin hayatında olmazsa olmaz olan bir esası Hazreti İbrahim'den öğrenmek bize ayrıca birçok şeyi kazandırtacak. O büyük peygamberin dualarına geçmeden duayla alakalı bazı hususları hatırlamakta fayda var. Gerçi söz duadan açıldı mı baya bir zaman lazım bize çünkü duanın tarifi ayrı bir meseledir muhtevası ayrı bir meseledir, usul ve uslup ayrı bir meseledir, icabet şartları ayrı bir meseledir, bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar ayrı bir meseledir. Biz böyle bize biraz olsun bazı hakikatleri siz kardeşlerimize hatırlatarak İbrahim aleyhisselamın o muhteşem dualarının bir miktarına beraberce inşallah bugün misafir olmaya çalışacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim dua malum kulun kulluğunun farkına vararak kendisini yaratan Allah'la bağ kurması, halini arz etmesi, her neyse isteği o isteğini isteyeme, isteme adına yakarışını ortaya koymasıdır. Aslında duamız bizim kulluk kalitemizi ortaya koyan en önemli işaret taşıdır. Duamız kadarız bu kadarını söylesem birçok şey bu cümlenin altına Girebilir malum yine de ben sizlere on tane kısaca tanım vermek istiyorum ayetlerden hadislerden çıkarılan on tanım çok şey söylenir dediğim gibi ama bu on tane tanım dua meselesini anlamamıza katkı sağlayacak birinci olarak size söyleyeceğim şey şu olur benim güzel kardeşlerim dua ibadetin ta kendisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi biliyorsunuz bu. İnne dua huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisidir. Ebu Davud'un Salat babının 356 numaralı hadisi, Ahmed bin Hanbel'de de var, Tirmizi'de de var. Başka yerlerde var ama birer kaynak bize yeter. İkincisi yine bir hadis. Dua ibadetin beynidir. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Ed-du'a muhul ibade ibadetin iliği, beyni, özü eğer ibadetten bahsedilecekse en başta o ibadetlerin mukaddimesi olarak bahsedilmesi gereken konunun dua olduğunu biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından öğreniyoruz. Üçüncüsü dua kulun kulluğunu unutmamasıdır. Kasas suresinin 88. ayeti de bunun delili. Dördüncüsü Dua kulun Allah'a yakınlaşmasıdır. Bakara 186. Allah kuluna yakındır. Aracı istemez. Asla duada bu noktada bir aracı konulmasını istemez. İbadetlerde de istemez. Çünkü kuluna şah damarından daha yakındır. Min hablil verid derken can damarı o kadar ki sizin en yakınınız Nelerse en yakın olarak gördüğünüz şeyleri sıralayın el garip olan Allah o en yakınlardan daha yakındır size. Ama siz uzaklaşıyorsunuz hayatın içerisinde günaha dalarak şeytanın adımlarını takip ederek nefsinin işte isteklerine boyun eğerek siz Allah'tan uzaklaşıyorsunuz. Kul Allah'tan uzaklaşır ama Allah her zaman için kuluna yakındır. Kulun Allah'tan uzaklaşmasını engelleyecek en önemli şey duadır. Eğer kul Allah'a yakınlaşmak istiyorsa yapacağı iş duayla Allah'a tekrardan o yakınlığın gereğini yerine getirme adına bazı şeyleri ortaya koymak gerekir. Çünkü duamız kadar Allah'a yakınızdır. Varsa dua Allah'la irtibat var. Varsa dua. Allah'a karşı yakınlığımız var. Eğer dualarımız azsa yeterli değilse bu noktada bazı zafiyetler yaşanıyorsa o bizi Allah'tan uzaklaştıracak aslında bir felakete dönüşür. Beşincisi dua kulun Allah'a halini arz etmesidir. Araf suresinin 55. ayeti. Dua kulun Allah ile konuşmasıdır. Araf suresi 205 aslında her dua Kulla Allah arasındaki bir konuşmadır. Biz halimizi ona arz ediyoruz. Ona içimizi döküyoruz. Ona bu noktada bazı şeyleri söylüyoruz. Kimselere söylemediğimiz nice şeyleri Rabbimize söylüyoruz. O da bizi dinliyor. Dua bu noktada Allah'la konuşmaysa eğer kul bu manada halini arz edebiliyorsa ne kadar büyük bir nimet olduğunu buradan anlayın. Yedincisi kul dua Kula değer kazandırtan en önemli ameldir. Furkan suresinin 77. ayeti de bunun delili. Unutmayalım değerimiz duamız kadardır benim güzel kardeşlerim. O ayet işte onu söylüyor. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin diyor. Eğer değer kazanmak istiyorsak hayatımızdaki duaları arttırma zorunluluğunun olduğunu buradan çıkarmış oluyoruz. Sekizincisi dua. Kişinin canlı olduğunun işaretidir. Ölüler dua etmez. Mü'min suresinin 60. ayeti de bunun işareti. Manen ölüler de inkarcılardır biliyorsunuz. Inkarcıların da Allah katında duası asla kabul görmez. Dolayısıyla ister maddi anlamda ister manevi anlamda ölü olma olsun. iki ölünün de duası yoktur. Ama canlılık varsa ama iman varsa. Ama Allah'la bu noktada bir bağ varsa dua muhakkak vardır. Dokuzuncusu dua her şeye rağmen umut taşıdığının göstergesidir. Bakara 152. Başka ayetleri de yazabilirdim benim güzel kardeşlerim. Umut deyince birçok ayet var biliyorsunuz Kur'an'da. Ama şu ayet inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Ne diyoruz biliyor musunuz? Farkında mıyız bilmiyorum. وَسْكُرُونِ ezkurkum o halde beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Biz Allah diyoruz, Ya Rab diyoruz. Ne yaptık? Zikrettik. Geçen ders zikrin ne anlama geldiğini gördük. Peki Allah'ın bizi zikretmesi ne demek? Yani bunu duyup da titrememek mümkün mü? Bunu duyup da umutlanmamak mümkün mü? Geldi bir gün ve Vesselam Efendimiz. İşte orada Übey İbni Kaba'a, Allah senden beyine süresini okumanı istedi dedi. Übey böyle bir sarsıldı kendinden geçti radıyallahu anh. Ya Resulallah dedi. Allah benim adımı mı söyledi? Benim adımı mı söyleyerek bunu senden istedi? ve vesselam Efendimiz evet dedi. Neredeyse düşüp bayılacaktı o büyük insan. Ama ayet bize bir şey söylüyor. Übey'in rolünü oynamanın yolunu gösteriyor. Eğer siz beni anarsanız ben de sizi anarım diyor. Siz eğer beni unutmazsanız bana olan çağrınızı davetinizi her daim canlı tutar gereğini yerine getirirseniz ben de bunu yaparım diyor. Bu umut değil midir? E bu umutsa eğer dua varsa umut var, umut varsa iman var. Bizim imanımızın olduğunun en büyük işaretidir umut. Umudumuzun olmasının en büyük işareti de dua'dır. Duanın olduğu yerde onun için asla ümitten el ke, ke çekilmez. Asla ümit, ümitsizliğe düşünmez. Asla bu nokta noktada ümit noktasında bir sıkıntı yaşanmaz. Mesela bazen geliyor bazı kardeşler inanç noktasında problem yaşadıklarını falan söylüyorlar. Belki etrafınızda siz de bunlara muhatap oluyorsunuzdur. Ben Allah'la şöyle bir problemim var. İmanla şöyle bir problemim var İslam'la şöyle bir problemim var diyen insanlara en son ne zaman dua ettiğini sorun onun en son yaptığı dua sizin elinize çok ciddi bir veri verir eğer siz o veriyi iyi değerlendirirseniz o insanın aslında ne ile sıkıntısı olduğunu oradan çözebilirsiniz eğer dua meselesini hayatından uzaklaştırmışsa orada başka şeyler var. Ama bir hafta önce on gün önce ve ki dünyalık bir şey için bile olsa halen dua edebiliyorsa bu işin nerede durduğuna dair bize bazı şeyler söyler. Onun için çok çok önemli bir şeydir. Ama burada umut adına şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Benim güzel kardeşlerim düşünebiliyor musunuz? Biz dua ediyoruz. Ve bizi işiten bir Allah var. İşiten bir Allah olduğunun bilincinde olabilmek ne kadar büyük bir nimettir. Ben bir şeyler istiyorum beni duyan bir Rabbim var. Ben halimi arz ediyorum halimi duyan bir Rabbim var. Ben belki bazen dilden söylemiyorum gönülden bazı şeyleri söylüyorum. Yüreğimin içinde sakladıklarımı da bilen bir Rabbim var. Böyle bir Rabbin varlığı inanın ki nimet olarak yeter. Bu bir nimettir çok büyük bir nimettir. Bu nimetin çokları bugün farkında olmadıkları için kendilerini dinlemeleri için başkalarını arıyorlar. Allah varsa başkasını aramaya ne gerek var? O beni dinliyorsa beni görüyorsa beni işitiyorsa halimi biliyorsa bitti. Bu bilinci Elde edebilmek ve bu bilincin gereğini yerine getirmek başlı başına bir nimet dediğim gibi. Onuncusu da yine bir hadis. Dua Allah'ın kuluna verebileceği en büyük nimettir. Tirmizi'nin davet babının iki numaralı hadisi. Aleyhisselatü vesselam o hadiste diyor ki Allah'a dua etmekten daha kıymetli hiçbir şey yoktur. İşte görüldüğü üzere dua eşsiz bir ibadet, muhteşem bir amel. Çok kıymetli bir hal. Allah gerçekten bunu eğer nimet olarak bahşetmişse dua edebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir insan anlarsa oturur o duasında bir de şunun duasını yapar. Allah'ım sana yüz binlerce kez hamdolsun ki bana dua etme gibi bir nimeti verdiğin için. Bizim duamız da tam bu noktada şu olsun Allah'ım bu nimeti bizim elimizden alma son nefesimize kadar bizi dua eden kullarından eyle ve şu anda insanlığın içerisinde sana dua etmekten uzak duranlar varsa sen onların da dua edebilecekleri bir seviyeye vardır o nimetin tadını ve lezzetini bütün ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa sen tattır Allah'ım çünkü ona tattığımız an başka başka şeylerin de tadına varmış olacağız şimdi benim güzel kardeşlerim bir duanın gerçekten dua olabilmesi için öyle dua herkesin işte kendi kafasına göre yapacağı bir şey değil ki. Bunun bir usulü var, bir adabı var, bir edebi var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Çok şey söylenir belki bu noktada ama ben yedi hususa dikkatlerinizi çekeceğim. Bakın birincisi şu seçilen kelimeler doğru talep edilen şeyler meşru olmalı. Adam dua ediyor ama farkında değil. Tevhid akidesini yerle bir ediyor Adam dua ediyor ama Allah'tan istenilmemesi gereken şeyleri istiyor Allah'ım şu milli piyangon bir çıksın bak ben nasıl bir cami yapacağım bana bunu ver Böyle gayri meşru şeylerin istenmesi sadece bunun dua olarak dillendirilmesine yetmiyor Onun için burada bakın ne diyoruz seçilen kelimeler doğru talep edilen şeyler de meşru olmalı İkincisi dil ile kalp uyum halinde olmalı Dil bir şeyler söylüyor ya da böyle bir hoca efendi işte biraz da böyle ağlamaklı mağlamaklı bir şeyler söylüyor. Sen de amin amin amin diyorsun ama ne dediğini bilmiyorsun. Sen dua ediyorsun ama aklın başka yerlerde zihnin dolaşıyor başka yerlerde. Böyle dualara Allah icabet etmiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor. Allah gafletle yapılan dualara icabet etmez. Kalp ile... Yürek ile akıl, zihin beraber olmalı. Asla ayrılmamalı. Dil bir şey söylerken aklın, akılda başka şeyler geçmemeli. Bakın eğer dil ile kalp uyum haline gelirse bu biliyorsunuz bunun adı haşyet. Yani gönlün gerçekten bazı şeylerden ürpererek haşyet duyarak istenmesi. Bu hali büyük mezhep imamımız Ahmet bin Hanbel, bir tasvir üzerinden bize anlatıyor. Nasıl bir şey biliyor musunuz diyor duadaki haşyet. Düşünün ki gecenin karanlığında geminiz battı. Siz de koca bir denizin ortasındasınız. Zifiri bir karanlık. Sadece bir tahta kalmış elinizde. Siz o tahtaya tutunmuşsunuz hayatta kalmak için ve o tahtaya tutunurken imdat imdat diye bağırıyorsunuz. O anda nasıl bir ruh halindeyseniz duada böyle yapılır diyor. O anda söylediklerini senin aklın ya tasdik ediyor ya etmiyor. İşte ezberlenmiş cümleleri tekrar edip duruyorsun. Öyle değil işte öyle değil. Kalp ile Zihin akıl uyum halinde olacak dil ile de kalp uyum halinde olacak çatışmayacak beraber olacak ve içten yürekten gelerek olacak ürpererek olacak son bir işte kurşunum var onu atıyorum sanki öyle bir halde olacak böyle olduğu zaman gerçek manada haşyet duyulan bir dua olmuş oluyor ve böyle bir dua edilmesi bizden bize tavsiye ediliyor. Üçüncüsü usul doğru Uslup güzel olmalı bağırarak çağırarak ortalığı velveleye vererek böyle bir dua olmaz bakın Bakara suresinin 186. ayetinin sebebin üzülüne bir bakın orada kitaplarımızda tefsirlerimizde göreceksiniz o olayı sahabe bir sefer sırasında böyle dağlara tepeler var işte giderken tepelerden inerken aşağıya ya da yukarıya doğru çıkarken coşuyorlar onlar da biraz bağırarak dualar falan söylüyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada uyarıyor o uyarının arkasından geliyor zaten bu ayetler orada söylenen şey ne Allah Resulü diyor ki ey insanlar siz işitmeyen veya görmeyen bir Allah'a dua etmiyorsunuz o her halde ve durumda sizleri görmektedir öyleyse buna göre davranın onun için bizim yaptığımız dua Netice itibariyle usulüne ve uslubuna dikkat edilerek yapılması gereken bir dua olmalı ki icabet görsün Allah katından. Dördüncüsü özel zamanlara ve özel mekanlara biraz daha ehemmiyet olmalı. Evet dua her zaman yapılabilir. Her yerde yapılabilir meşru olan her yerde elbette ki ama netice itibariyle bazı zamanlar vardır ki Oralarda biraz daha dikkat etmek gerekir duayı çoğaltmak gerekir bazı mekanlarda vardır aynı şekilde mesela teheccüd vakti duaların Allah katında kabul göreceği bir vakittir. Cuma günleri ezan ile kamet arasındaki vakit insanların camide uyudukları vakit var ya işte o vakit o vakit Allah katında duanın icabet gördüğü bir vakittir. Yağmur yağarken mesela bakın çoğumuz unutuyoruz bu sünneti. Yağmur yağdığında Allah Resulü dua ediyor. Çünkü onun ahdi yeni taze ahdi taze olan bir ayet iniyor. Allah Resulü de o anda yine feryadını ortaya koyuyor. Zulme uğradığı zaman mazlumun duası ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. İftar or, oruçlunun iftar öncesi duası kadir gecesi seher vakitlerinde Namaz sonralarında ila ahir birçok yeri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Bir de mekanlar var mesela mekanları saydığımızda en önemli yer neresidir? Hac ve umredir Allah hepimize tekrar tekrar nasip eylesin. Tavafta Kabe'nin karşısında Safa ile Merve arasında giderken özellikle Safa ve Merve tepelerinde zemzem içerken mesela Cemre'de, Cemre günlerinde yani şeytanı taşladığımız o Mina günlerinde ve duanın zirvesi, zirvesi Arafat'taki dualar. Olur ki gidemezsek, şu anda da gidemiyoruz biliyorsunuz. Yine Aleyhisselatu vesselam efendimiz bize bazı mekanlar söylüyor. Mesela secdede. Secde mekanı dua mekanıdır. Farzlarda fazla uzatılmaz biliyorsunuz orada Allah Resulü bize ne öğrettiyse onlar okunur. Ama nafile namaz kılıyorsunuz uzatın istediğiniz kadar uzatın. Öyle uzatın ki evdekiler zannetsin ki baba öldü baba secdede gitti. Bunu yapıyor da sahabe biliyorsunuz. Bazı alimlerin bazı ariflerin hayatlarını okuduğumuzda öyle secdeleri vardı ki siz onların orada ruhlarını teslim ettiklerini zannedersiniz diyorlar bize anlatınca şimdi hayatlarımızdan bunlar çıkmış ama Allah Resulü buna teşvik ediyor camilerde ve mescitlerde yapılan dua mesela yolculuk sırasında yapılan duada yine icabet gören yerler buralara, buralara teşvikte bulunuyor aleyhissalatü ve Efendimiz ama bir yer var ki şimdi onu uygulamalı olarak burada da beraberce yapacağız orası neresi biliyor musunuz gayip olanın Gayip olana yani haberi olmayanın arkasından yapılan dua. Şimdi ben sizi bilmiyorum dünyanın neresinden şu anda bu meclise sizler misafir oldunuz, rahle arkadaş oldunuz. Ellerimi açıyorum ve şöyle bir dua ediyorum sizden de gönülden bir amin istiyorum. Diyorum ki Allah'ım şu meclisin arkadaşları olan bütün kardeşlerimi sen son nefeslerine kadar iman yolunda daim eyle. Nesillerini imandan ayırma, evlerini saadetten ayırma. Sen onları sonuna kadar güzel bir yolun yolcusu kıl ve işin nihayetinde de bizi imanla huzuruna al. Aynı duayı siz de, siz de bana yapın artık. Beni, ben sizi bilmediğim için siz gayip olduğunuzdan dolayı Gaibin gaibe duası Allah katında boş çevrilmeyen duadır. Neden biliyor musunuz? Mesela ben sizin içinizden birisi diyelim ki ismi Muhammed olsun, Mehmet olsun, Ali olsun bir kardeşime dua ediyorum. Ben bir başkasının adına günah işleyemeyeceğim için birine yaptığım dua günahsız ağızla yaptığım duadır. Günahsız ağızla yaptığım duada Allah katında boş çevrilmiyor. Onun için ne olur? Birbirimize vereceğimiz en büyük hediyeler dua olsun. Söyleriz söyleyem, söylemeyiz bazen söyleriz morali olsun bazen de hiç haber olmadan onun arkasından duaları dizeriz. O dualar bizi kurtaracak zaten inşallah. Onun için ne olur bu gaibin gaybe duasını hayatımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Beşincisi icabet göreceğinden şüphe etmemeli ve sabırlı olmalı. Şimdi dua ediyorsun. Acaba kabul olur mu? Acaba Rabbim beni işitir mi? Böyle olur mu? Yağmur duasına çıkacak bir adam şemsiyesini yanında götürür. Çünkü inanır ya ben şimdi ellerimi açtım birazdan Allah indirecek. Buna inanmadıktan sonra olur mu? Bu noktada asla duadan şüphe edilmez. Ya bu kadar dua ediyoruz olmuyor işte şöyle oluyor olmuyor ya işte böyle oluyor olmuyor. Biliyorsunuz burada söylediğimiz bir sürü sözleri bunların hiçbir tanesinin Allah katında hoşnutluğa düçar olacak bir noktası yok unutmayın bir ömür yaparsınız dua bizim için düşen o kabul eder etmez şimdi ona geleceğiz zaten bazen kabul edilmemesi kabul edilmesidir aslında onun için bu noktada hiçbir şekilde sabırsızlığa kapı açılmamalı sadece burada unutmamamız gereken bir hakikat var Allah asla ihmal etmez imhal eder asla ihmal etmez yani onu umursamamazlık yapmaz. Onu ertele, erteler sadece belli bir zaman ona verir. Çünkü biz bilmiyoruz hangi zamanın hakkımızda daha hayırlı olduğunu. Allah asla bu noktada tehir etmez. Tehir affedersiniz tehir eder yani biraz erteler. Tehir eder değiştirir tebdil eder. Daha güzeliyle onu yer değiştirir. Ama biz bilmediğimiz için istemeye devam ederiz. Mutlak bilginin kaynağı her şeyi bilen o olduğu için isteğimizi arzumuzu niyazımızı ortaya koyarız. Altıncısı kavli dualardan önce fiili dualar olmalı. Biz ellerimizi açıyoruz biliyorsunuz duada ve avuçlarımızın içine bakıyoruz. Aslında şahit olsun diye bu elleri kaldırıyoruz. Duada her elleri böyle kaldırmanın anlamı nedir biliyorsunuz değil mi? Allah'ım sen şahitsin. Şu ellerimde şahit ki ben bu ellerimin yapabileceklerini yaptım. E şimdi ellerimin yapamayacaklarını senden istemek için ellerimi açtım. E böyle yapmadıktan sonra senin yapabileceklerini Allah'tan istiyorsun. Allah o noktada senin duanı niye kabul etsin? Yapman gereken önce fiili olması gerekenleri ortaya koymak. Fiili duadan sonra kavli duaları da ona eklemek ki Hazreti İbrahim'den bunun çok güzel örneklerini gördük hayatında bugün de göreceğiz. Netice itibariyle bunlar ortaya konduktan sonra Allah o dualara icabet edecek. Yedincisi ve sonuncusu da şu benim güzel kardeşlerim ara ara derslerde buna çok vurgularda bulunuyoruz biliyorsunuz. Dua eden bela, be, beden helal lokmalarla beslenmiş olmalı. Eğer dua eden bedene haram bulaşmışsa Allah haramın bulaştığı bedenden yapılan duayı kabul etmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canhıraş bir biçimde dua eden birine ne diyordu? E dua ediyor ama yediği haram, giydiği haram, içtiği haram. Allah haramlarla bezenmiş bir bedenin duasını niye kabul etsin? E haram eğer bulaşmışsa kana, o beden haramlarla böyle o kan bedenin içerisinde dönüp dolaşıyorsa oturup önce yapılması gereken o haramdan yüz çevirmek, o haramın bedene verdiği tahribatı önlemek bu noktada bazı şeyler yapmaktır. İnşallah bu ilkelere dikkat ederek dualarımızı yeniden şekillendirelim ki bizim dualarımız da el-mucib olan Allah'ın katında karşılık bulsun. Hiçbir zaman bu noktada şunu şu şeye gelmeyin ediyoruz dualarımız olmuyor Zaten sadece dua mı edeceğiz sadece şunu mu yapacağız dua bizim silahımız benim güzel kardeşlerim hele bir yürekten yapalım. O dua bizi ayağa kaldıracak zaten. O dua bize başka şeyler de yaptıracak. Onun için aceleye hiç bu noktada farklı bir kapı açmamak gerekir. Sabırla, ısrarla, tekrarla Allah'tan istenilen meşru şeyleri yeniden istemeye istemeye istemeye devam, devam etmek. Şimdi buna ait de zaten Hazreti İbrahim'den birçok şey göreceğiz. Şimdi güzel kardeşlerim. Kur'an duaya bu kadar önem veriyor ya sonra bize dua numuneleri veriyor. Mesela Rabbimiz bize bir dua öğretmiş. En muhteşem dua. Defaatle de okuyoruz. Fatiha duaların ser tacıdır. Onun için namazlarımızda. Onun için Kur'an'ın başında zaten. Fatiha Rabbimizin bize öğrettiği bir dua. Başka duaları da öğretiyor Kur'an'ımızda Cenab-ı Hak bize. Ama en güzel duaları, Meleklerin diliyle öğretiyor. Mesela meleklerin duaları diye Kur'an'da bir araştırın bakın neler göreceksiniz. Peygamberlerin dualarının üzerinden bize öğretiyor. Mümin salih kulların üzerinden bize öğretiyor. Kur'an'da öğretiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'dan aldığı bu işaretlerle nice nice güzel duaları bizlere öğretiyor. Şimdi biz o öğretilen duaların zirvelerinden bir tanesindeyiz. Peygamberlerin duası... E peygamberlerin içerisinde de peygamberler peygamberi Hazreti İbrahim'in duaları neler neler söylenebilir. Şimdi bakın benim güzel kardeşlerim ekrana muhakkak geldi muhteşem bir tablo gelecek şimdi size Hazreti İbrahim'in duaları dediğimizde önümüze inanın ki muhteşem bir şey çıkıyor ben sadece özetleyerek size bazı şeyleri şimdi anlatmaya çalışıyorum ama şu duaların her biri bir ders konusudur bir ders bir dua bir ders bu kadar emin olun böyle çünkü o dualarda seçilen kelimeler usul uslup ifadeler muhtefa muhteva Allah'ın bazen direkt o duaya verdiği cevap inanılmaz üzerinde durulması gereken bilgiler bunlar birinci dua Mekke için yaptığı dua Bakara 126 tertip sırasını ben gözettim bu sefer. Kabe için yaptığı dua Bakara 127. Zürriyeti için yaptığı dua Bakara 128. Peygamberimiz için yaptığı dua Bakara 129. Hanif olması ve böyle kalması için yaptığı dua kendisinin hanif olması ve hanif kalması Enam 79. Tevhid akidesinde istikrarlı olmak için yaptığı dua İbrahim 35. Kendisine tabi olanlar için yaptığı dua İbrahim 36. Neslinin akıbeti için yaptığı dua İbrahim 37. Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek için yaptığı dua İbrahim 38. Verilen nimetlere karşı şükür için yaptığı dua İbrahim 39. Namazlarının devamiyeti için yaptığı dua. Bir peygamber dua ediyor ve namazlarının devamiyetini istiyor Allah'tan. İbrahim 40. Anne baba ve müminlerin bağışlanması için yaptığı dua. İbrahim 41. Allah'ın azametini ve kudretini belirtme adına yaptığı dua. Şu ara 76 82. Onların her biri ayrı ayrı da ele alınabilir ama ben öyle beraberce ele aldım bu ayetlerin hepsini Allah'ın azametini ve kudretini belirtme adına yaptığı dua olarak isimlendirdim. İinerle olmak için yaptığı dua şu ara 83. Her daim iyi anılmak için yaptığı dua şu ara 84. Naim cennetlerine girmek için yaptığı dua şu ara 85. Babası için yaptığı dua geleceğiz buna şimdi şu ara 86 kıyamet günü mahcup olmamak için yaptığı dua şu ara 87-89. Ya benim güzel kardeşlerim vallahi ben bu hafta bu derse hazırlanırken kendi kendime şunu da söyledim hatta bizim talebelerle de paylaştım. Burada da paylaşmak istiyorum böyle heyecanlanmamak bazen üzülmemek bazen korkmamak bazen umutlanmamak mümkün değil. İbrahim aleyhisselam bile Allah'ım kıyamet günü beni mahcup etme diyorsa vay ki vay halimize vay ki vay halimize. İbrahim aleyhisselam da put yapıcısı babası Azer için çırpınıyor ve onun için dua ediyorsa vay ki vay bize. Hemen öyle bir anda silip süpürdüğümüz insanları hatırladığımızda bilmem bu bilgileri yan yana getirdiğimize bize bir şeyler söyler mi? Evlat istemek için yaptığı dua Saffat suresi 100. ayet. Tevekkül ve yönelmek için yaptığı dua mümtehine dördüncü ayet hitamuhu misktir tertipte. Son dua şu oraya da geleceğim şimdi İnkarcıların elinde fitne olmamak için yaptığı dua mümtehine 5. Bakın 21 tane seçtim ben ama dediğim gibi biraz daha irdelense biraz daha bazıları ayrı başlıklar altında olsa İnanılmaz derecede bir tablo çıkacak ama bir peygamberden bahsediyoruz ulul azım olan bir peygamber hem de Hazreti İbrahim hayatı işte Kur'an'da anlatılan ayetler belli geçmiş derslerde hatırlayın bu kadar dua var. Kur'an'da duası en fazla olan peygamberlerden bir tanesidir. Yeri geldiğinde Hz. Musa'ya da zaten bu konuda müracaat etmiş olacağız. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dualarını biz hadislerde okuyoruz. Ama biz özellikle önceki peygamberlerin dualarını okurken İbrahim Aleyhisselam'da biraz farklı bir biçimde bir yer olduğunu görmüş oluyoruz. Bunların hepsini irdelemek mümkün değil neredeyse yarım saatim gitti zaten daha biz dersin üçte birini bile bitirmemişiz biraz hızlanarak bir şekilde yürüyeceğiz. Buradan ben bir miktarını size paylaşmak istiyorum 8 tane dua örneği vereceğim niye seçtiğimi de daha iyi anlayacaksınız şimdi. Bakın birinci dua tablodaki ilk duaydı Mekke için yaptığı dua Bakara 126. O duada diyor ki İbrahim Aleyhisselam ey Rabbim burayı deresi orası Mekke emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli rızıklarla meyvelerle besle. Burada dua bitti İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi Cenab-ı Hak konuşuyor. Allah buyurdu ki kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır. Sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası. Şimdi benim güzel kardeşlerim inanın ki dursak kelime kelime çok şey söyleriz. Ama ben bir iki hususa sadece dikkatlerinizi çekeceğim. Bakın Hazreti İbrahim gelip ailesini biraz sonra o ayeti de okuyacağız zaten. Vadisinde ziraat olmayan oraya bıraktıp gittiğinde ne, iç, ne istedi Rabbinden? iki şey istedi. Allah'ım orayı emniyete yani güvenliğe vardır. Allah'ım orayı rızıklarla donat ki rızıklarla orası bir şekliyle donansın ki benim neslim ve orada iman edenler bundan mahrum olmasın. Bir baba ve bir peygamber olarak yapabileceklerini yaptıktan sonra artık elinin ulaşamayacağı kendisinin yapamayacağı şeyleri Allah'tan istiyor. Bunu yaparken o duada ne dedi Hazreti İbrahim? Allah'a ve ahiret gününe inananları şu meyvelerle rızıklandır. Cenab-ı Hak anında orada müdahalede bulundu. Ne dedi? Kim inkar ederse beni kabul etmese bile beni inkar bile etse kafir olsa müşrik olsa ateist olsa şu olsa bu olsa ne olursa olsun dünyadan onun da nasibi var. Onu da az bir şey olsun nasiplendireceğim. Cenab-ı Hak bakın burada rahmetini konuşturtuyor. Halim olan bir peygambere rahim olan bir peygambere dua ederken bile sakın bu noktada bazı şeyleri ihmal etme derecesine bir şeyleri söylüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum derdimi bilmiyorum bu noktada söylenen şeyleri ben size ne kadar yansıtabiliyorum ama çok önemli şeyler söyleniyor bu ayette. Sonra gelen ikincisine Kabe'yi Kabe için yaptığı dua. Bakara 127. Ve yerfau İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmaila İsmailu Rabbena takabbel minna inneke entes semiul alim. Oğlu İsmail'le beraber Kabe'nin temellerini doğrultuyor. Allah'ın bir emrini yerine getiriyor ve böyle bir amel ortaya koyuyor. Bu ameli yaptıktan sonra ameline güvenmiyor. Allah'ım işte görüyorsun yaptıklarımızı artık sen de bilirsin bizi demiyor. Bugün bazıların yaptığı gibi haşa Allah'a fatura vermiyor. Biz bu kadar Allah'a kulluk ettik. Bu kadar Allah'ın dinine hizmet ettik. Bu kadar Allah için koşuşturduk. E sonra Allah bizi görmedi haşa. Allah bize sahip çıkmadı haşa. Bunu mu diyeceksin? Açıkça demiyorsan da bunu istiyorsun aslında. Ama burada bakın eşsiz bir tevazu var. Amele güvenmek yok. Amele yaslanmak yok. Ameli nazara vermek yok. Allah'ın bunu yaptık hadi sen de şunu yap demek yok. Boynunu bükmüş bir vaziyette eşsiz bir tevazuyla Allah'ın bizden kabul buyur var. Kabul etmesi için de yine ortada dua var. Burada Kabe için yaptığı dua da inanılmaz bir duadır. Gerçekten buradan alınması gereken çok çok önemli şeyler var. Amele değil Allah'ın rahmetine yaslanmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu görme adına güzel bir numune var. Üçüncü dua peygamberimize yaptığı duadır. Kabul olmuş bir duadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in kabul olmuş duasıdır. O dedesi babası ona bir dua etti Allah da o duayı kabul etti. O da Bakara 129'da. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Bakın o peygamber üç şey yapsın onlara. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Onları her türlü kötülükten arındırsın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üç temel vazifesi sayılıyor burada. Dikkat buyurun. Ayetleri okusun. Kitap ve hikmeti öğretsin. Onları her türlü kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen... Mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi adına yaptığı bir duadır. Geçmiş derslerde söyledim biliyorsunuz. Efendimiz de bunu nasıl ifade ediyordu? Ben Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin ise rüyasıyım. Dua, müjde, rüya eşittir iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüne de böyle vurguda bulunuyordu. Dördüncüsü neslinin akıbeti için yaptığı dua İbrahim suresi 37. ayet. O du duada diyor ki ey Rabbimiz namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beytinin beyti hareminin yani Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl. Ve onlara meyvelerden rızıklar ver. Umulur ki nimetlere şükrederler. Nerede yaptı bu duayı Hazreti İbrahim? Bıraktı Hacer'le İsmail'i. Gözden kaybolana kadar onlar beni görmesin diye dercesine bir yere gidene kadar gitti. Sonra döndü onları o görüyor onlar görmüyorlar orada yaşlı gözlerle bunu söyledi. Hazreti İbrahim gözünde yaş dilinde bu dua ve bu dua Kur'an'ımıza girdi. Onların bu noktadaki o feryadı orada ortaya koyduğu o feryat gerçekten çok çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir dua. Beşincisi Allah'ın azametini ve kudretini belirtme adına yaptığı dua şu ara suresi. 75-82. ayetler bu ayetlerin üzerinde durmanızı ısrarla size tavsiye ederim. İbrahim diyor ki eski atalarınızın karşısındaki müşriklere söylüyor. O putperestlere söylüyor. Ve sizin nelere taptıklarınızı görmüyor musunuz? Doğrusu onlar yani o putlar benim düşmanımdır. Benim dostum sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Beni yaratan da. Doğru yola eriştiren de odur beni yediren de içiren de odur hasta olduğumda bana şifa veren de odur beni öldürecek sonra da diriltecek odur ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlanmasını umduğum, umduğum da odur bir tevhid manifestosu bu tevhid akidesini o kadar güzel anladığının işareti ki burada hiçbir şey parçalamıyor Tevhid zaten budur biliyorsunuz biri birlemektir. Hazreti İbrahim de bunu çok iyi anlamış birisi olarak o gün hayatı parçalayan alanları parçalayan Allah'a ait olan alanları başkalarıyla paylaşanlara karşı benim Rabbim budur diyor. Yediren de o, içiren de o, hastalandığımda şifa veren de o. Yani onlar her türlü parçaladıklarına dair olan şeyleri Hazreti İbrahim böylece dile getiriyor. Altıncısı babası için yaptığı dua. Şu ara 86. Bakın benim güzel kardeşlerim bu duayı anlayabilmemiz için bu duanın arkasına iki ayeti daha eklememiz lazım. Burada biz şu ara suresinin 86. ayetini okuyoruz. Vakfir ve vakfirli ebi innehu kana mineddallin. Dedi ki İbrahim babamın da bağışla ya Rab. Çünkü o şaşırıp sapanlardan yani dalalete düşenlerden şu ara 86. İbrahim 41'de hep okuduğumuz dua biliyorsunuz. Rabbenağfirli ve li valideyye ve lil hisab rabbimiz. Hesabın yapılacağı gün beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. E İbrahim Aleyhisselam babası nasıl gitti? Kafir olarak gitti. Ne oldu bu dualar? Nasıl olacak? Bir kafire mağfiret dilenir mi? İşte geldi. Tevbe suresinin 113 ve 114. ayetler. Şu ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çok üzüyordu. Çok. Bu ayetler okunduğunda Efendimizin böyle gözleri dolu dolu olurdu. Hüzünlenirdi çünkü ayetler direkt Efendimiz'e bir şey söylüyor. Bakın iki ayete dikkat edin. Kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra Akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. Tevbe 113. Anladınız mı ayet niye Efendimiz'i duygulandırıyor? E çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz amcası için yanıyor. Ayette onu uyarıyor. Ebu Talip için sakın böyle yapma diyor. Eğer kafir olarak ölüp gittiği belliyse senin yapman gereken artık bundan sonra... Mahfiret dilemek değil peygamber bile olsa ölen peygamberin yakını akrabası bile olsa. Arkasındaki ayet Hz İbrahim'i işte gündem edecek. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi. Peki İbrahim aleyhisselam vazgeçtiyse o ayetler niye orada duruyor? O ayetler bizim için orada duruyor. O ayetler daha sonrasında Hazreti İbrahim vazgeçti. Ama Allah İbrahim'in diliyle bize usfeyi hasene ya en güzel örnek ya ne olursa olsun dualarınızda anne ve babalarınıza yer olsun. Ne olursa olsun eğer kafir olarak ölüp gitmemişlerse siz son nefesinize kadar ikisini asla... Hayatınızdan çıkarmayın bir üçüncüsü daha var biliyorsunuz şimdi yine ona vurguda bulunacağız anne baba ve müminler. Bir mümin bu üç tane şeyi asla dualarından çıkarmaz. Bize örnek olsun diye Hazreti İbrahim'in dilinden bu dualar var. Yoksa işte Tevbe suresinde de gördüğümüz üzere İbrahim de ona apaçık bu şey belli olduktan sonra vazgeçti. Ama öncesinde yaptığı dualar siz böyle yapın diyerek bize örnek olarak takdim edildi. Yedincisi bakın tevekkül ve yönelmek için. Yaptığı dua Hazreti İbrahim'in Mümteyine Suresi dördüncü ayet Rabbene tevakkelne ve ileike enebne ve ileikel muhteşem bir duadır bu dua Ey Rabbimiz biz sana tevekkül ettik ve içten sana yöneldik böyle yüreğimizin ta derinliklerinden sadece dille değil Allahım yüreğimizin ta derinlerinden gelen bir feryatla sana yöneldik dönüşün de ancak sanadır onu da unutmadık üç şey burada da bakın tevekkül üçte içten yönelme ne olursa olsun dönüşün Allah'a olduğunu unutmama dönüşün Allah'a olduğunu unutmamak insanı dünyevileşmekten kurtarır İnsanı ahirete ait bazı şeyleri ihmal etmemesi noktasında uyarır. Bu noktada çok güzel bir mesajı burada bizim nazarlarımıza veriyor zaten bu dua. inanılmaz bir biçimde de bunun üzerinde biz durduğumuzda Hazreti İbrahim'in istediği bu üç şeyle nasıl bir hayat yaşadığını da görebiliyoruz. Sonuncusu da şu hitamuhu misk dedim ya bakın sekizinci olarak seçtim ama tertipte de en son dua budur zaten inkarcıların elinde fitne olmamak için yaptığı dua. Ne diyor bu duada? Rabbena la fitneten lillezine keferu veğfirle ne. inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz, bizi inkarcıların elinde, inkarcılar, kafirler, münafıklar, müşrikler sayın. Bütün inkarcıların inkarcılar için bir fitne aracı, bir imtihan aracı kılma. Bizi bağışla ey Rabbimiz şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hepsi bizim için önemli. Kur'an'ın dualarından bahsediyoruz ve İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından bahsediyoruz. Ama şu son dua o kadar önemli ki benim güzel kardeşlerim. Farkındayız değiliz ama şu anda... İnkarcıların, münafıkların, mülhitlerin elinde oyuncak olmuşuz. Oyuncak olmuş bu ümmet. İşte burada da Allah'tan bu isteniyor. Allah'ım diyor ne olur ne olur. Bizi onların elinde bir fitne aracına dönüştürme. Bizi onların elinde bizimle oynadıkları, bizimle alay ettikleri bizi ve inandığımız değerleri şöyle böyle farklı yerlere sevk ettikleri bir hale düşürme. Allah aşkına sadece şu ayetin, şu duanın tefsirine bir bakın neler neler okuyacaksınız. Çok önemli bir dua bu dua ve bu duanın verdiği inanılmaz bir mesaj var. Burada özellikle ben sadece sizin nazarlarınıza şunları vermek istiyorum. Ne diyoruz biz burada bunu derken Allah'ım bizi inkarcıların elinde bir fitne aracı kılma derken ne demiş oluyoruz? Bir, bizi inkarcılara karşı mağlup eyleme. İki, onların eline düşürüp bizi sıkıntıya sokma. Üç, Onların bize dil ve el uzatmalarına fırsat verme. Dört, bizi onlardan yardım isteyecek zillete düşürme. Ya bu işte bu. Bizi onlardan yardım isteyecek zillete düşürme. Bugün ümmet bu zillete düşmüş. Ümmetin çocuklarını görüyorsunuz değil mi? Akdeniz'in sularında nerelere gidiyorlar. Görüyorsunuz bugün küfrün önünde nasıl ikili büklüm olmuşlar. İşte bu, bu duayı Hazreti İbrahim bize yaptırıyor. Ne olur Allah'ım. Bizi onlardan yardım isteyecek zillete düşürme. Sonuncusu da şu bizi onların merhametine muhtaç etme. Bu bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetten ilham alıyor ve şöyle bir dua yapıyor. Allah'ım merhametsizleri bize musallat etme. Çünkü merhametsizlerin musallat olması sana çok çok zarar verir. Dikkatli kardeşlerim hatırlayacaklardır. Ben de peygamberimizin bu duasından ilham ilham alarak bir dua ediyordum her zaman. Ne diyordum? Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizi merhamet sizlere muhatap kılma ki biz de merhametimizi kaybetmeyelim. Çünkü merhamet size muhatap olma, merhamet sizin gelip sana musallat olması senin de merhameti kaybetmene sebebiyet veriyor. Merhametsiz bir baba seni de merhametsiz ediyor. Merhametsiz bir eş seni de merhametsiz ediyor. Merhametsiz bir hoca seni de merhametsiz ediyor. Merhametsiz bir talebe hocayı merhametsiz ediyor ya. Merhametsiz bir işveren işçiyi merhametsiz ediyor. Merhametsiz bir yönetici yönettiklerinin hepsini merhametsiz ediyor. Bu böyledir zaten. Çünkü merhametsiz gelip musallat oldu mu o acımasız davranınca sen de bir iki üç sinayı çekiyorsun... Bir bakıyorsun sen de onun gibi olmuşsun. İşte Allah'tan onu istiyoruz biz aslında. Allah'ım bizi merhametsiz etme diyoruz. Merhamet sizleri bize musallat etme ki biz de merhametimizi kaybetmeyelim diyoruz. Hazreti İbrahim bakın bize nasıl bunları öğretiyormuş. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Vakit epey geçmiş ama asıl konu şimdi başlayacak neredeyse. Konu da şu. Bu duaların evrensel mesajları var. Evrensel ne demek? Hazreti İbrahim 4000 küsür sene önce Harran'da, Mısır'da, Filistin'de, Mekke'de hayat yaşadı. Genişçe bir coğrafyada ve orada olaylar üzerinde dualar etti. Şimdi o olayların üzerinden o dualar Kur'an'a girdi. Ben 21. asırda yaşıyorum İstanbul'dayım sen Hollanda'dasın. Diğeri Paris'te, Fransa'da, bir diğeri işte Irak'ta, bir diğeri işte Kanada'da neredeyse bu dualar 21. asırdaki dünyanın dört bir tarafındaki insanlara bir şey söylüyor dünya ne kadar devam edecek vallahi bilmiyoruz belki şimdi sesler geliyor işte ahir zamanda olduğumuza dair ama sahabe peygamber öldüğü zaman ne dediler biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet kopacak dediler. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı ilk kıyamet alametiydi. Aradan 1500 sene geçti neredeyse. Şimdi de belki 1500 sene geçecek. Belki 3000 belki 5000. Neyse o önemli değil. Ama netice itibariyle dünya 50 asır daha devam etse bu aziz Kur'an çağa söz söyleyecek. Zamana söz söyleyecek. Zemine söz söyleyecek. Kur'an'ı tarihe mahkum etmeye çalışan. Her zihniyete inat Kur'an söz söylemeye devam edecek. Şimdi de bunu görüyoruz. Peki biz Hz. İbrahim'in dualarının üzerinden nasıl evrensel mesajlar alabiliriz? Çok çok ben 10 tanesini vereceğim şimdi size. Bakın birincisi şu. İbadet için en önemli iki husus güvenlik ve rızık olduğu hakikati. Biz bunu öğrendik Hz. İbrahim'den. Eğer ibadetlerin iyi yapılmasını istiyorsak güvenlik olacak. Emniyet yoksa orada birçok şey olmaz. İşte ibadet de olmaz. Allah korusun işgal edilmiş bir coğrafyada bak cuma namazına bile gidemiyorsun. Eğer hürriyet yoksa cuma namazı da yok. Onun için bizim en başta Allah'tan isteyeceğimiz hakikati gözümüzün önüne koyuyor. E bir yere fakirlik girdiği zaman iman çıkıyor oradan. Bir yere fakirlikle imtihan edilmeye başlandığında... Biliyorsunuz başımıza gelenleri siz bakmayın bazılarının bize fakirlik edebiyatı yaptıklarına bu ümmetin kaderi değil vallahi fakirlik ya niye bu ümmet fakir olsun? Allah bu dünyayı bize imar etmek için verdi biz imar vazifemizi yapacağız ve İbrahim aleyhisselam da bunu öğretiyor bakın 4 bin küsür sene önce bunu öğretiyor emniyet isteyin güvenlik isteyin Allah'tan rızık isteyin. Dualarınızın en fazla içinde olması gereken iki tane temel husus bu olsun. İkincisi doğada olmaması gereken en önemli iki husus İbrahim Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Kibir ve ameline güvenme hastalığı. Olmasın bunlar. Kibir olmasın Allah'ım dua ediyoruz işte ya bizi gör falan filan böyle şeyler cahil adamların sözüdür. Böyle duada boyun bükmezsen eğer iki büklüm olmazsan eğer Allah'ın azametini kendinin de fakriyetini ortaya koymazsan eğer dua mı olur? Biz İbrahim Aleyhisselam'dan bunu da öğreniyoruz işte Bakara 127'de okuduk biraz önce. Üçüncüsü duada olması gereken iki husus varlığa mer merhamet duygusu ve şefkat nazarı ile bakma hassasiyeti. Bakın benim güzel kardeşlerim İbrahim suresi 36. ayette ne diyor Hazreti İbrahim? Rabbim diyor bu putlar var ya bu putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse hadi buraya nokta nokta nokta koyuyorum. İbrahim aleyhisselam diyor ki kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse ne diyor Hazreti İbrahim? Yak, yık, şöyle, böyle, böyle mi diyor? Onu diyenler var peygamberler içerisinde. Bıçak yemeye dayandım. onu da diyenlerin ayetlerini okuyacağız. Ama burada İbrahim Aleyhisselam onu demiyor. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, çok esirgeyensin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece teheccüdde okuduğu ayetlerden birisidir bu. Eğer Resulullah'ın gece namazlarında bu ayet varsa siz şefkat ve merhamet meselesinin nerede durduğunu Buradan anlayın dördüncüsü duada Allah için sağlanması gereken iki husus dikkat buyurun ona hiçbir şeyin gizli kalmayacağı ve onun her şeyi bildiği hakikati. İbrahim suresi 38. ayet orada da diyor ki İbrahim aleyhisselam ey Rabbimiz şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin çünkü ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Beşincisi duada istenilecek şeyleri talep ederken göz adı, at, göz ardı edilmemesi gereken iki husus. Allah için imkansız olmayacağını bilme ve netice ne olursa olsun ona hamd etme zorunluluğu. Dikkat buyurun bakın duada isterken iki şey göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlardan birisi ne? Allah için imkansız olmaz imkansız yok ve netice ne olursa olsun ona hamd etme zorunluluğu. Bunun içinde birçok örnek verilir ama İbrahim 39'u verelim ne diyordu Hazreti İbrahim ihtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun şüphesiz Rabbim duayı işitendir. E şimdi gel bana gel sana diyelim ki 20 senedir evlatsızlıkla imtihan edilen birisi var benim karşımda nasıl dua ediyorsun benim güzel kardeşlerim nasıl ediyorsunuz böyle edeceksiniz. Bütün tıp doktorlar şunlar bunlar desin ki sizin olmaz. Yine de umut kesmeyeceksiniz. Allah bunu istiyor sizden. Çünkü Allah için imkansız Allah için zor Allah için olmaz diye bir şey yok. Allah isterse eğer nice olmazları oldurur. Nice imkansızlıkları imkana çevirir. Yeter ki samimiyetle iste ki işte gördük Hazreti İsmail'le Hazreti İsa'nın doğuşlarını. Altıncısı duada Allah'tan her daim istenilecek iki husus dikkat buyurun. Namazlarda devamiyet ve duaların kabulü için yine dua edilmesi hakikati. İbrahim suresi 40. ayet ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle ey Rabbimiz duamı kabul et. Niye Hz. İbrahim bu duayı yapıyor? Çünkü iyi başlarsın ama iyi bitiremeyebilirsin iyi bitirebilmek için istikamet iste Allah'tan istikrar iste Allah'tan imandan sonra en büyük hakikat namazdır sen 10 yaşında başladın namaza 90 yıllık bir ömrün varsa 80 yıl boyunca namaz kılacaksın ya kolay bir şey mi bu Allah'tan bunu iste Allah'ım ne olur son nefesime kadar bunu yapabilmeyi bana nasip et diye dua et dualarında bu olsun ve yine de Allah'ım duamı da kabul et diye dua et yedincisi Duada kişinin kendisiyle beraber sürekli anacağı iki husus söyledim onu. Anne ve babası ve bütün müminlere dua etme sorumluluğu. İbrahim 41'de bunun delili. Sekizincisi duada istenecek iki büyük husus. Hikmeti elde etme ve hayırlı bir akıbete düçar olma. Rabbim bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat diyor Hazreti İbrahim şu ara 83'te. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme diyor yine atamız Hazreti İbrahim şu ara 87'de. Dokuzuncusu duada ortaya konması gereken iki husus. Tevekkülün tesisi ve dönüşün mutlak manada ona olduğu hakikati. Mümtehine dörtte bunun delili. Onuncusu sonuncusu da bu zaten duada dikkat edilmesi gereken iki husus kaldırılamayacak yükler istenmemesi ve taşınacak yükler konusunda yardım istenmesi gerektiği hakikati bu da yine Mümtehine suresinin 5. ayeti bu şimdi benim güzel kardeşlerim ben hızlı hızlı geçtim ki vakti fazla aşmayayım diye ama inanın ki dediğim gibi bunların her biri bir ders konusu bu dersi şöyle işlemeyi arzuladım da sonra baktım muhteva büyüdü vazgeçtim bir tane bizim talebelerden birini getirecektim buraya Özellikle getireceğim talebe de Doğu Türkistanlı olacaktı. Onlar biliyorsunuz bu çağın mazlumları getirecektim bizim Abdülvehhab'ı buraya. Ona okutturacaktım hep beraber amin diyecektik. Bir mazlum okusun biz de amin diyelim diye. Ama baktım ki muhteva çok çoğalacak ayetleri de okursak belki ders iki iki buçuk saate çıkacak vazgeçtim ondan. Ama siz bu ayetlerin üzerinde biraz durun ve bu ayetler üzerinde biraz tefekkür edin bu verdiğim evrensel mesajlar çerçevesinde de biraz bazı şeyleri derinlemesine irdeleme adına gayret içerisinde olun şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar bilgiden sonra biz nasıl dua edeceğiz ne yapacağız bunları bildikten sonra bir fıkra anlatmayı, anlatmak istiyorum size biraz rahatlatayım sizi fıkra bu ya işte fakir bekar ama üç özelliği olan birisine diyorlar ki bir dua hakkım var bir dua edeceksin Allah da o duanı kabul edecek hadi o duanı yap. Zavallı adam düşünüyor e, fakirim diyor zenginliğim isteyeyim bekarım evliliğim isteyeyim gözlerim ama görmüyor göz mü isteyeyim. Sonra diyor ki ben şöyle bir dua edeceğim diyorum ki Allah'ım beni çocuğumun avuç avuç altınları böyle saydığı günleri görmeyi nasip eyle bir duada üç şeyi de istemiş oldu. Fıkra'ma güzel bir hikmeti var aleyhissalatü vesselam efendimiz de tam bu fıkradaki gibi bize bir şey söylüyor onun için bunu söyledim size nasıl bir dua edelim şimdi bakın sahabe soruyor diyor ki ya Resulallah nasıl dua edelim aleyhissalatü vesselam efendimiz de diyor ki siz şöyle dua edin ya Rab senden hayır olduğunu bildiğin her şeyi istiyorum şer olarak bildiğin ne varsa ondan da sana sığınıyorum. Senin bildiğin bütün günahlarımdan istiğfarda bulunuyorum. Bağışlanma diliyorum. Şüphesiz ki sen gaybın tamamına sahip olan allamul güyubsun. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Harika bir dua bir daha tekrar edelim siz de gönülden bir amin deyin. Ya Rab senden hayır olduğunu bildiğin her şeyi istiyorum. Şer olarak bildiğin ne varsa ondan da sana sığınıyorum. Senin bildiğin bütün günahlarımdan istiğfarda bulunuyorum. Bağışlanma diliyorum. Şüphesiz ki sen gaybın tamamına sahip olan Allamül Güyüb'sün. Şimdi buna şahit oldu sahabe. İçlerinden birisi var. Bu isim önemli isim. Ne olur unutmayın Ebu Umame radıyallahu an. dedi ki ya Resulallah o kadar çok şey istedin ki biz bazen bunu aklımızda tutabiliriz bazen tutamayabiliriz. Bize biraz daha kısa bir şey söyle. Bunlar çok geldi bize diyor bize biraz daha kısadan bir şey söyle tamam diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Efendimiz'in arkadaşlarıyla münasebeti böyle bir münasebettir tamam diyor o zaman diyor kulaklarınızı açın beni iyice dinleyin şöyle dua edin siz deyin ki Allah'ım senin kulun ve peygamberin olan Muhammed'in istediği bütün hayırları senden istiyoruz senin kulun ve peygamberin olan Muhammed'in Senden şerle, şerrinden sana sığındığı bütün şerlerden de sana sığınıyoruz. Siz bu şekilde dua etmeniz kafidir diyor. Duayı tekrar edelim. Allah'ım biz senin kulun ve peygamberin olan Muhammed'in istediği bütün hayırları senden istiyoruz. Allah'ım biz senin kulun ve peygamberin olan Muhammed'in şerrinden sana sığındığı bütün şerlerden de sana sığınıyoruz. Allah Resulü bize bunu öğretti. E şimdi tam burada biz de bu kadar duanın üzerinden şöyle bir dua edelim mi? Allah'ım başta peygamberler peygamberi Hazreti İbrahim olmak üzere bütün peygamberlerin hayır adına senden istedikleri ne varsa biz de onları senden istiyoruz. Şer olarak neyden sana sığındılarsa biz de şer olarak senden sana onlardan sığınıyoruz. Allah Resulü bize bu duayı öğretti biz de bu duayı yaparız. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim hüzünlü bir ana gelelim. Hüzün hem Hazreti İbrahim'in vefatı hem de şu anda mezarının olduğu coğrafya. Bakın size şimdi El Halil Mescidi'nin resimleri gelecek. Aslında o resim Ümmet-i Muhammed'in içine düştüğü zilleti gösteren bir resimdir. El Halil biliyorsunuz Filistin'in önemli şehirlerinden birisidir. Osmanlı döneminde orası... Filistin toprağının ikinci haremidir, Mescid Aksan'dan sonra en değerli, en kıymetli yerdir. Değer ve kıymeti sadece peygamberlerin kabirlerinin orada olması değil. Neler neler var bu konuda ama işte şimdi vakit geçtiği için oralara girmeyelim ama bilin ki bu noktada orası çok farklı bir yerdir. Orası yıllar yılı Müslümanların elindeydi. Ne zaman ki işte Selahaddin tekrardan orayı fethetti şu anda şeyin Halil Mescidi'nin iç resmini de göstersin kardeşimiz size. Oradaki bir minber Mescid Aksa'daki minberin kardeşidir. Aynı o minberin bir tanesi de biliyorsunuz Mescid Aksa'da var. O minberin de tarihi hatıraları var zaten. Ta o güne kadar orası Müslümanların gerçekten çok değer verdikleri bir yerdi. Ama bundan işte 20 küsür sene önce 1994'te 25 Şubat 1994'te İsrailli Siyonist onların kendilerinin meczup diye isimlendirdikleri ama aslında bir doktor olan birisi eline çok böyle ciddi silahlar alarak Müslümanlar namazdayken El Halil Mescidine giriyor ve Müslümanları tarıyor. 300 kişi orada yaralanıyor 29 tane de şehit veriliyor. Olaydan sonra olayı yapanlar onlar sonra tabii ki orada Müslümanlar da o doktoru orada öldürüyorlar. Bu olan biteni bahane ederek İsrail tutuyor mescidi kapatıyor ve yıllarca orada farklı bir emelini aslında gerçekleştirmek için onu bir fırsata dönüştürüyor. El Halil mescidi şu anda üçe bölünmüş vaziyette bir bölümümüz sinagog olarak kullanılıyor. Küçük bir bölümü Müslümanların cami olarak kullandığı yer, yer de orası da öyle o kadar rahat değil ne yazık ki. Diğer kalan bölümde askeri kontrol noktası olarak kullanılıyor. Bizim için çok çok kıymetli olan bir mescit böylece üçe bölünmüş bir vaziyette ve gidenler orada gerçekten yürekleri parçalanacak manzaralara şahit oluyorlar. İnsana dokunuyor böyle eğer onur ve şeref taşıyorsanız oradan o askerlerin içinden geçip o mescide girdiğinizde Allah'ım nedir bu zillet diye böyle yüreğiniz parçalanacak bir noktaya geliyor. Ama ne yazık ki şu anda ümmeti Muhammed'in hali bu ve biz bu zilleti yaşıyoruz halen. Şimdi acı olan taraf şu ve halen uyanmadığımız taraf da şu. İsrail'in şu anda Mescid-i Aksa için yapmak istediği ilk plan da bu. Önce Mescid-i Aksa'yı El Halil Mescidi gibi parçalamak sonra da El Halil Mescidi'ni de zaten tamamen Müslümanlardan arındırma gibi bir hedefi var. En son Mescid-i Aksa'yı da böylece Müslümanların elinden alıp Orayı işte Süleyman Tapınağı diye onlar için meşhur olan o tapınağı yeniden inşa etme adına bir emelleri var. Emelleri kursaklarında kalsın inşallah ama emellerini kursaklarında bırakacak olan biziz. Öyle yatarak öyle havale ederek sorumluluklarımızı üzerimize getirmeyerek bu noktada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi o El Halil Mescidi'ne girdiğinizde o iç resimi gördüğünüzde iki tane böyle şey var mezarların olduğu yerler var. Peygamberler mezarlığı orası acayip bir yer yani gerçekten insan orada bir başka hale giriyor. Yani Hz. İbrahim orada, Hz. İsa orada, Sare anamız orada, Hz. Yakup orada, Hz. Yakup'un hanımı, Hz. İsa'nın hanımı yeri geldiğinde geldiğinde onların hepsini orada söyleyeceğiz. Bir miktarı Müslümanların şu anda namaz kıldıkları yerde, bir miktarı içler iç taraflarda ama neticede en fazla mezarların bulunduğu yer bugün namaz kılınan ve Müslümanların kullandığı yerdir. Geçmiş yıllarda oraya gitti. Diklerinizde mesela ben ilk gidişimde olayın canlı tanığı olan Filistinlilerle El Halil'in yerlileriyle de görüşebiliyordunuz. Orada yaşlı amcalar oturuyorlardı size o günkü o acı olayları anlatıyorlardı. İnşallah bir an önce orası asli hüviyetine tekrardan gelmiş olur da biz de bu zilletten kurtulmuş oluruz. Şimdi Hazreti İbrahim'in kabrini gösteren bir resim var o resmi görelim dışarıdan biraz uzaktan çekilmiş bir resim daha yakından çekilen resimleri de var İbrahim aleyhisselamın kabri bu Hazreti Sare'nin kabrini de görelim o kabirde ona benzer bir yapısı var şimdi burada Hazreti İbrahim'in vefatını hatırlatarak sözlerimizi ve Hazreti İbrahim'le alakalı bu uzun yürüyüşümüzü nihayete erdirmiş olalım biliyorsunuz Sare validemiz Hazreti İbrahim'den önce işte hastalandı ve vefat etti Hazreti İbrahim Hanımı Sare'yi geldi buraya defnetti yani El Halil Mescidi olarak bugün kullanılan yere defnetmiş oldu. Kendisi de vefat edeceği zaman vasiyet etti beni de Sare'nin yanına defnedin diye. O zaman hastalığı biraz uzun sürüyor. Tarihi kaynaklar bize bu bilgileri verir Hazreti İbrahim'in. Hastalanıp yatağa düştüğünde İsmail aleyhisselam da Mekke'den kalkar gelir Filistin'e El Halil'e. Ve ilk kez o zaman görüştüğü söylenilir iki kardeşin İshak aleyhisselamla İsmail aleyhisselamın. Belki daha önceden de görüşme imkanları olmuştur ama genelde tarihi kaynaklar babalarının vefatında buluştuklarını bize söylerler. O günlerde Hazreti İbrahim ya 175 yaşında ya da 200 yaşlarında hastalandığında iki oğul peygamber, iki evladı geliyor başuçlarına babalarının ve babaları onların gözlerinin Önünde ruhunu Rahman'a teslim ediyor. İki peygamber evlat tarafından başka çocukları olduğunu da geçen tarihi rivayetlerde okumuştuk. Onlar tarafından bugünkü kabrine defnedilmiş oluyor. Biz buradan binlerce selamımızı, muhabbetimizi ve duamızı iman atamız olan Hazreti İbrahim'e ve onun çizgisinde olan bütün ehli imana gönderelim. Ve şöyle bir dua ile de dersimizi nihayete erdirelim. Allah son nefesimize kadar yolumuzu Hazreti İbrahim'in yolu kılsın. Son nefesimize kadar onun akidesinden bizi ayırmasın. Son nefesimize kadar onun bize bıraktığı mirası hakkıyla anlayıp gereğini yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. En sonunda da bütün peygamberlerin olacağı o naim cennetlerinde o firdefs alada. âlâda Allah hepimizi buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.